Bilallah min Şeytanı rjeem. İsmi Rabbi ve akhirin Ve Ve el anlamaya çalışıyorduk. Efalinden Rabbimiz'i tanımaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın yok evet, yokşi fiiline gelmişti. Kapladı, bürüdü perdeledi, sardı, örttü manasına geliyor. Allah sidreyi bürümüştü buyuruyor. İz Yakşa sidrete ma yakşa buyurur. Sidreyi bölüyün, bölümüştü. Allah tecelli etmişti. Resulullah Efendimiz Sidretül müntaha cennetül mevanın yanında <gülüyor> Allah'ın tecellisine mazhar olmuştu. Allah tecelli etmiş orayı bölümüştü buyurur. bürüğüme Allah'a ait olunca, Allah tecelli edince orada varlık olmaz. Bir tek kendisi zati tecellisi olur. Aynı şekilde öyle buyurur Ayet-i de Allah geceyle gündüzü örter. Gece gündüzü bürüdüğü zaman Gündüz, gündüzün aydınlığı tecelli ettiği zaman gece örtüyor, bürüyor ama gündüz tecelli ediyor, açıyor. Aynı şekilde küfür örter, imanı örter, güzelliği örter, hakikati örter, iman açıyor. İman tecelli ediyor, açıyor. İnsanın beşeri tarafı, manevi tarafını, manevi güzelliğini, Allah'ın tecelli ettiği ruhu örtüyor. Allah'ın tecelli ettiği ruhta da aynı şekilde beşeri tarafı siliyor, yok ediyor, aydınlatıyor yani nurlandırıyor. Cehennem cenneti örtüyor. İnsanın gönlündeki cehennem, gönlündeki cenneti örter. Ama gönlündeki cennet açılınca gönlündeki cehennem aydınlanmış, nurlanmış, yok olmuş oluyor. Aynı şekilde kin, nefret, haset, aşkı, muhabbeti örtüyor. Aşk muhabbette kini, defreti, hasedi aydınlatıyor, yok ödüyor. Onun için Rabbimizin bize öğrettiği gibi anlamaya çalışmamız gerekir. Eğer iman gönlümüzde tecelli etmezse küfür, gönlümüzü kapatır, örter. Eğer hayır tecelli etmezse, kötülükler o güzelliği örter, kapatır. Rabbimizin bize öğrettiği gibi öğrenmeye, anlamaya çalışmamız gerekir. Allah sidreyi bürümüştü. Resulullah Efendimiz orada o tecelliye şahit oldu. <gülüyor> cennetül mevvâ onun yanındadır buyurdu. Gönül cennete dönünce Allah ona tecelli eder, gönlünü kaplar, ihata eder. Zat-i tecelli olmadan önce Allah ona o perdeyi açmadan önce kul aşk ile yolu yürür. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakimde yürür. Rabbine yaklaştıkça gönlü nurlanır, aydınlanır. Allah'ın Esması tecelli eder. El Esma'ul Hüsna'sı tecelli eder. Dolayısıyla O'nda Allah'ın el-ef'alul hüsnası tecelli eder. Allah nasıl emretmişse, Allah nasıl yapıyorsa, nasıl davet ediyorsa o da öyle yapmaya çalışır. <gülüyor> Rabbine yaklaştıkça, yakın oldukça o aşk, o muhabbet <gülüyor> gönlünde şiddetlenir. Sonra Sonra tecelli eder, Allah onun gönlünü kaplar, ihata eder. Berde zaten aralayınca o da buna şahit olur. Çünkü herkesin kendi gönlüne bakması gerekir. Onun gönlünü ne kaplamış, ne ihata etmiş? Diyor, ihata eden şey nedir? bu ya imandır, Allah'ın aşkı, muhabbetidir, ya da başka şeylerin muhabbeti, başka şeylerin aşkıdır. <gülüyor> Eğer gönlümüzü Allah ihata etmemişse, O'nun aşkı, muhabbeti ihata etmemişse, mutlaka küfür O'nu perdelemiştir, O'nu kaplamıştır. Çünkü hakikatte O'nun gönlü, Allah'ın Nazargâhi, tecellîgâhi, Rahman'ın arşidir. Ruhun nuru tecelli ediyor oraya. Eğer bunu tatmıyor, bunu yaşamıyorsa, onu bir şeylerle perdelemiş demektir. Başkaları perdelemeye çalışmıştır. Şeytan perdelemeye çalışmıştır. O da gönlünü açıp dinlemiştir. Onu öyle kabul etmiştir. Dolayısıyla gönlü öyle perdelenmiştir. Açılması için ne yapması gerekir? La ilahe illallah demesi gerekir. Benim ilahım Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur demesi gerekir. Benim mabudum, abdukluğum Allah'tır. Maşukum, aşık oğluğum Allah'tır. İyâkenâbdu ve yyâkenâstaîn demesi lazım ki o küfür perdesi aralansın, <gülüyor> gönlü temizlensin, aydınlansın. Allah'ın aşkı, muhabbeti tecelli etsin. Allah ayet de öyle buyuruyordu. <gülüyor> Ey elbisesine bürünen ya <gülüyor> eyyuhel müddessir, kum, fenzir, ey elbisesine bürünen, manevi elbiseye bürünen, kendini, kendi maneviyatını gizleyen, kalk ve uyar, kalk Rabbine davet et, Rabbinin büyüklüğünü, ekber olduğunu anlat, tek büyük Allah'tır de, ve bunu anlat, davet et. Demek ki insan bir de kendi kendine kendini kapatıyor, örtüyor, bürüyor. Yani gizliyor. Gizlediğinde bürümüştür. Gönlündeki bazı şeyleri söylemediğinden dolayı örtmüştür onu. Kalk ve uyar dediyse... Söylenen nedir? Bizim bunu nasıl Anlamamız gerekir? Bizim de önce kendimize Söylememiz gerekir Kendi kendimizi uyarmamız Gerekir Allah'ın bizi uyardığı gibi Ayetleriyle nefsimizi Kendimizi uyarmamız gerekir Rabbimizin davetine icabet etmemiz gerekir Her unuttuğumuzda Kendimize hatırlatıp Kendi kendimizi uyarmamız gerekir Aynı şekilde kendimizi ve ehlimizi ateşten koruyabilmek için onları uyarmamız gerekir. Eğer kalk dediyse bu sadece dil ile anlatılacak bir şey değildir. Kul demedi, kum dedi, kalk dedi. Gerekeni yap, bunun için elinden geleni yap. Hem anlat, hem söyle, hem de gerekeni yap. Geriye neyse onu yap gereği nedir? gereği davet ettiklerimiz mutlaka üzerimizde imanı görmeleri gerekir, şahit olmaları gerekir, aşkı muhabbete şahit olmaları gerekir, kulluğa, abdiyete şahit olmaları gerekir, Allah'a teslimiyete şehadet etmeleri lazım, müttakî olduğumuzu, Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize şahit olmaları gerekir mühsin olduğumuzu, Allah ile, Allah'ın isimleriyle güzelleştiğimizi, güzel olduğumuzu, Allah'ın el Esmaul Husnasının güzelliğinin üzerimizde tecelli ettiğine şahadet etmeyinleri lazım ki kalkmış olalım. Kalkıp, anlatıp, davet etmiş olalım. İnşallah öyle yapacağız. Yoksa kendi kendimizi bürümüş olur, örtmüş olur, perdelenmiş oluruz. Allah kalk ve Evet. Uyar dedi. <gülüyor> Ve leyli ıza yakşa, ve'l-nehâri ıza tecellâ. Bürüdüğü zaman geceye andolsun, yemin olsun. Tecelli ettiği zaman gündüze yemin olsun. Gece için yakşa dedi bürüdüğünde, kapladığında buyuruyor. Ama gündüz için ve nehâri îzâ tecellâ. Gündüz tecelli ettiği zaman, gündüzün aydınlığı tecelli ettiği zaman, aydınlık, nur tecelli ediyormuş. Örtülen, örtüyü kaldırıyormuş. Kaldırınca ne olur? Karanlıkta insan bir şey göremez ama aydınlıkta aydınlanınca gündüz Gündüzün aydınlığı tecelli edince görür oluruz. Her ne varsa görürüz. Allah'ın nuru bir gönülde tecelli etmeyince, o örtüyü kaldırmayınca kendimizi anlayamayız, Rabbimizi anlayamayız. Allah'ın bizi tabi tuttuğu imtihanı anlayamayız, imtihanları anlayamayız. Dolayısıyla hayatı da anlayamayız. İmtihana tabi tutarken Allah'ın muradını anlayamayız. Eğer Allah'ın nuru tecelli etmemişse o zaman karanlık bizi, cehalet bizi bürümüştür. Gönlümüzü, gönlümüzü bürümüştür, kaplanmıştır. Gönlümüzdeki imani bürümüş, kaplanmıştır. Cehalet Bürüdüğü için orada Allah'ın muradı, hikmeti görülmez olur, anlaşılmaz olur. Allah'ın vahyi, vahyinin nuru tecelli etmeyince hakikati göremez, anlayamaz oluruz. Kendi kendimizi tanıyamaz oluruz. Dolayısıyla Rabbimizi de tanıyamaz oluruz. Tanıyabilmek için, gönlümüzdeki karanlığın kalkabilmesi için olması gereken şey nedir? Allah'ın ayetleriyle, ile muhatap olmaktır. Rabbimizle, vahyin sahibiyle, sahibimizle muhatap olmaktır. Her anda bize bir vahide bulunduğuna şehadet etmektir. Gönlümüzü, kalp gözümüzü açıp ona nazar etmektir. Rabbimizin bize ne söylediğini, bize ne istediğini, bize neler söylediğine şehadet etmemiz gerekir. Bunun için yapmamız gereken şey, gönlümüzü açıp, Rabbimizin ayetlerini, vahyini dinlemektir. Rabbimizi ciddiye almaktır. Aklımızı sonuna kadar kullanmaktır. Hem Allah'ın indirdiği ayetler üzerinde tefekkür etmektir. Hem afaktaki, dışarıdaki her ne varsa bir ayet Allah'ın kudretine bir delil, Allah'ın kudretine, güzelliğine evet, şahadet eden şahitlerdir. Şahit olmamız gereken şahitlerdir. Bir de olaylar, meseleler, imtihanlar yani her biri bir ayet, her biri Allah'ın takdiriyle tecelli ediyor, Allah'ın hükmüyle tecelli ediyor. Yerde gökte ne varsa, ikisi arasında ne varsa hepsinin hükümranlığı Allah'a aittir buyurdu. Hepsi Allah'ın mülküdür ve hükümran olan O'dur. Hükmeden O'dur. Her şeye takdirini yapan, kaderini koyan O'dur. Dolayısıyla Mülkün maliki, meliki odur, idare eden odur. Her anda muhatap olduğumuz odur. Bizi imtihana her anda imtihana tabi tutan odur. Eğer hakikat tecelli ederse kul buna şahit olur, şehadet eder. Yoksa yoksa gönlünü, kalbini, maneviyatını, manevi tarafını karanlık bürümüştür cehalet bürümüştür dolayısıyla küfür bürümüştür şirk bürümüştür nifak bürümüştür kaplanmıştır onun açılabilmesi için Allah'ın nurunun tecelli etmesi gerekir. Allah öyle buyurur diye ayet-i kerimede. Allah kime nur vermemişse onun nuru olmaz. Onun nuru yoktur. O nuru bulamaz. Dolayısıyla aydınlanamaz. Hakkı, hakikati anlayamaz. Hakta olamaz. Hak yolda, hakka yürüyemez. Karanlıkta kalmış. Karanlık, küfür karanlığı, şirk karanlığı, cehalet karanlığı onu, gönlünü kaplanmıştır. Karanlıkta kalmıştır. Ne yaptığını bilmeden, nereye gittiğini, nereye gitmesi gerektiğini bilmeden <gülüyor> yol yürür, yolu yürür. İstese de istemese de her gün bir adım dünyadan uzaklaşır, bir adım ahirete yaklaşır. Hepiniz Allah'tan geldiniz, dönüşünüz O'nadır buyurdu. Her gün biraz daha Rabbine doğru yürürken, Rabbine yürüdüğünü bile bilmez. Unutmuştur çünkü gönül karardığı için. Öyle ki dünyayı ebedi gibi zanneder, dünyaya ebediymiş muamelesi yapar kendini unutmuştur, Rabbini unutmuştur. Nerede olduğunu, ne yapması gerektiğini, neden bu alemde bulunduğunu unutmuştur. Her anda Rabbinin kendisine bir muamelede bulunduğunu unutmuştur. Kendine göre bir şeyler düşünür. Hayata bir anlam verir. Kendine göre, nefsine göre hesaplar yapar. Ama yaptığı bu hesaplar, hepsi karanlıklar içinde yapılmış hesaplardır. Eğer Allah'ın vahyiyle muhatap olmuyorsa, onun için Allah'ın vahyiyle olmamız Allah muhatap olmamız gerekir. Allah'ın nuruyla muhatap olmamız gerekir. Allah'ın Resulüyle muhatap olmamız gerekir. Kur'an ile canlı Kur'an ile muhatap olmamız gerekir. Muhatap olmak yetmez. Gönlümüzü açıp muhatap olmamız gerekir ki gönlümüz aydınlansın. Allah'ın vahyiyle aydınlansın. Aşk ile, muhabbetle, imanla Aydınlansın. <gülüyor> Allah ayet-i şerimede gece gündüzü bürüyüp duruyor. Yani sürekli gece gündüzü her gün bürüyor, kaplıyor. Muhakkak ki bunda düşünen bir topluluk için, bir kavim için ayetler vardır. Bunu bir ayet olarak okuyun yani. Eğer düşünürseniz, ayetlerimizi anlarsınız. Biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi, gece örter, bölür ama gündüz tecelli eder, açar, aydınlatır. Ayet olarak okuyunca bunu böyle anlamak gerekir. Gece, Allah gece için öyle buydurdu Gece uyuma zamanı, gündüz çalışma zamanıdır. Eğer gaflette kalırsak, gece gönlümüzü, karanlık gönlümüzü örterse, uyumuş oluruz, uyumuş gibi. Uyanınca ne kadar uyudum diye sorulsa, tıpkı Eshab-ı eshab Kehf gibi, nasıl ki bir gün, günün bir kısmı kadar diyorlarsa, Kıyamet yerinde de insan aynen öyle söylemiştir. Uyumuş. Ama öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölünce uyanıyor. Hep uyumuş. Zahiri olarak değil, manevi olarak uyumuş. Karanlıkta kaldığı için hep uykuda kalmış. Onun için ölmeden evvel uyanmak gerekir. Önmeden ev, evvel gönlümüzü Allah'ın nuruyla, vahyuyla aydınlatmamız gerekir. Allah'ın tecellisiyle aydınlatmamız gerekir. Allah'a ayet kerime de öyle buyuruyor. Onlar gönüllerindekini, gügüslerindekini Gizliyorlar, örtülerine bürünüyorlar. Evet. Allah onların neyi gizlediklerini, neyi açıkladığını, açıkladıklarını bilir. Çünkü o Evet her şeyi, özünü, hakikatini bilendir. Hiç kimse Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemez, örtemez buyuruyor. İnsan öyle bir gönlündekini örtüyor ki hatta kendinden bile gizliyor onu, örtüyor onu. Ama Allah gizlediklerinizi bilir dedi, en iyi bilendir dedi. O sinelerdeki her neyse onun özünü, hakikatini o nereden meydana geliyor onu bilendir buyurdu. Onun için mutlaka kendimizle yüzleşmemiz gerekir. Hesabımızı görebilmek için, Allah'a göre, Allah ile hesabımızı görmek için yüzleşmemiz gerekir. Yani örtmememiz gerekir. Örtsek de, açığa bulursak da Allah onu en iyi bilendir, buyurur. Onun için katalarımıza, yanlışlarımıza, günahlarımıza, şirkimize, küfrümüze, nifakımıza şahidiz. Onu biliyoruz. Ama onu kendimizden örtersek, görmez oluruz. Zannederiz ki yoktur. Nefis tezkesi, terbiyesi olmadan da hiç kimse gönlünde gizlenenleri bilmez ve anlayamaz. Zanneder ki, gönlünde hiçbir İsyan yoktur, hiçbir küfür yoktur, hiçbir şirk yoktur ama manevi olarak Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürümeye başlayınca görür ve buna şahit olur. Açığa çıkıyor çünkü. Allah'ın ayetleri gönlüne tecelli edince, müçhidiyle beraber yolu yürüyünce Gönlü aydınlanır, bu arada mürşid aynasında kendini seyreder. Hatasını görür, kusurunu görür, yanlışını görür, buna beraber güzelliklerini görür. Temizlenmeye başlar, nefsi teskiye olmaya başlar. Nefis temizlenince, teskiye olunca gönül, kalp nurlanır, aydınlanır. Allah'ın nuruyla aydınlanır. Allah'ın vahyiyle aydınlanır. Buna beraber Allah'ın güzelliğiyle, el esnavul husnasıyla aydınlanmaya başlayınca Rabbinin güzelliğine şahadet eder. İçeride şahit olması gerekir ki dışarıda şahit olabilsin. Kendinde şahit olmadan dışarıda şahit olamaz. Onun için her neye şahadet ederse etsin, önce kendinde şahit olması gerekir. O güzelliği kendinde görmesi gerekir. Kendindeki güzelliği gördükçe dışarıdaki güzelliğe şahit olma imkanı olmuş olur. Onun için Allah örtmeyin dedi. Allah gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Örtmeyin. Örtmeyin ki temizleyesiniz. Yani tabiri caizse ev kirlidir. Toz almış o tozlu toprağı alıp bir yerlerin altına süpürmekle orası temiz olmuş olmuyor. Sadece gizlemiş oluyoruz. Kirini gizlemiş oluyoruz. Orayı temizlemek gerekir. Peygamberler davet ederken davete icabet etmeyenler için evet peygamberler öyle buyuruyorlar Ya Rabbi diyorlar Senin onları bahfiret etmen için, afetmen için Onları davet ettiğimizde onlar Parmaklarını kulaklarına tıkadılar Bir de elbiselerine büründüler küfür elbisesine bürünüyor, şirk elbisesine bürünüyor, kibir elbisesine bürünüyor. Bürünüp işitmek istemiyor. Parmaklarını kulağına koyunca, kapatınca kulağını işitmek istemediği için öyle yapıyor, öyle yapınca işitmiyor. Örttü, kulağını örttü. Aynı şekilde gönlünü evet, bürüdü. Bürüdüler. Elbise Manevi elbise, bu elbise başkaları ne der? Elbisesidir. Herkes ne der? Elbisesidir. Anam ne der? Babam ne der? Millet ne der? Elbisesidir. Komşular ne der? Elbisesidir. Onun için hakı hakikati anlamamak için örtünüyor. Gönlünü örtüyor. Örtmese, kapatmasa o şekilde işitecek, duyacak, anlayacak çünkü. Evet, elbiselerine, o manevi küfür elbisesine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler buyurur. Demek ki bütün mesele kibirlenmekmiş. Neye karşı kibirlenmek? Allah'a karşı kibirlenmek. Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmek. Yani ben daha iyi biliyorum kibri. Allah'ın ayetlerini dinlediği halde hayır diyor, o öyle de Bu böyledir. Ya da herkes böyle söylüyor. Ben bunu kabul edersem herkes bana ne der? Ya da şu bana ne der, bu bana ne der? Deyip Allah'ın ayetlerine kibirleniyor. Kendi bilgisini Allah'ın bilgisinden üstün tutuyor, tutuyor demektir bu. Ama Allah'ın Resulü onlar Allah'ın mağfiretine ersin diye, rahmetine ersin diye, cennete gitsin diye davet ediyor. Ama iman etmeyenler kibirlediklerinden dolayı evet, direniyor, örtünüyorlar mani olarak. Kendini örtüyor, kulaklarını da kapatıyor. Bu durumda Allah bize bunu böyle beyan ediyor, böyle haber veriyorsa, Bizim de kendimize bakmamız gerekir. Örtülüyor muyuz? Kendimizi hakikatten örtüyor muyuz? Biz de bazı elbiselere bürünüp anlamamazlıktan, duymamazlıktan geliyor muyuz? Elbette ki geliyoruz. Eğer gelmeseydik, halimiz, ümmetin hali bu olmazdı. Eğer ümmet Allah deseydi, Rabbim Allah'tır deseydi, Allah'ın nuruyla nurlansaydı. Allah'ın nuru gönüllerine tecelli etseydi, gönülleri cennete dönseydi ne olurdu? Asli saadet gibi bir devir yaşanırdı. Herkes birbirine ikram eder, birbirine rahmet eder, birbiri için hidayet olurdu, iman olurdu, aşk olurdu, muhabbet olurdu. Eğer böyle olmamışsa bu durumda Resulullah Efendimizi kaybetmişiz demektir. Allah'ın vahyini kaybetmişiz demektir. Allah'ın nurundan, vahyinden mahrum kalmışız demektir. Resul'ünden mahrum kalmışız demektir. Allah kıyamete kadar Resulullah Efendimizi temsil eden evet veliler gönderir, müşhidik hamiller gönderir. Sıdklar gönderir, salihler gönderir, şahitler gönderir. Allah onlarla beraber olmayı emre ediyor. Onlarla beraber olunca <gülüyor> gönlümüz onlarla beraber nurlanır. Onlara arkadaş oluruz. Onlara benzeriz. Onların kazandığı nimeti kazanırız, kazanmış oluruz. Onun için Fatiha'yı okurken Ehdine siratel müstakim, siratel lezine en amta aleyhim Bizi siratel müstakime hidayet et, kendisine nimet verdiğin kulların yoluna, niye o yola girmeyi istiyoruz, Rabbimizden neden istiyoruz onu? Onların kazandığını kazanmak için. Allah öyle buyuruyor ayet-i Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, nebiler, sıddıklar, şahitler, bir de salihler. Bunlar ne güzel arkadaştır buyurdu. Onlara arkadaş olmamız gerekir ki onlarla beraber onların kazandığını kazanabilelim. Neyi kazanmıştır onlar? İmanı kazanmıştır. Allah'a teslimiyeti kazanmıştır. Rabbine haşyeti kazanmıştır. Rabbine edebi kazanmıştır. Mütaki olmayı kazanmıştır. Rabbine karşı sorumluluğunu kazanmıştır. Bunu Allah ikram etmiştir. O çaba gayreti sarf etmiş, Allah ikram etmiştir. Allah'ın yakınlığını, mukarrebun olmayı kazanmıştır. Allah'ın dostluğunu, veliliğini kazanmıştır. Allah'ın sevgisini kazanmıştır. Evet. Nimet budur. Bu dünyaya bunun için gelmişiz. Rabbimizi kazanmaya gelmişiz. Rabbimizin rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini, sevgisini kazanmaya gelmişiz. Bunun içinde bunu kazanmış olanlarla beraber olmamız gerekir. Bulunduğumuz yerde onun için kardeşlerimize söylüyoruz. Nerede olursa olsunlar bulundukları yerde bir araya gelmeye çalışsınlar. Bir kıblegahları olsun, bir mescitleri olsun, bir dergahları olsun, medreseleri olsun, bir evleri olsun. Allah'ın ayet-i de buyurduğu gibi, evlerinizin bir kısmını, bir kısım evlerinizi kıblegah edinin buyurur. Allah'a döndüren bir evimiz olsun. Beraber, toplanacağımız, bir araya geleceğimiz, Allah'ın ayetlerini ders edinebileceğimiz, Rabbimizi zikredebileceğimiz, dertleşebileceğimiz bir evimiz, mescidimiz, kıblegahımız, medresemiz, dergahımız olsun, olması gerekir. <gülüyor> Buna göre bir de bunu yaşamak yetmiyor. Bir de davet etmek gerekir Allah'a abd olmaya. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye bir de davet etmemiz gerekir. Onun için ehdine sıratel müstakim diyoruz. Ya kana abdu ya kerestain diyoruz. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz ben abdoluyorum değil. Biz abdoluyoruz. Beraber olduğum, evet, insanlarla beraber, kardeşlerimle beraber sana abdoluyoruz. Bununla beraber abdolmaya davet ediyoruz. Biz seni istiyoruz. Bununla beraber seni istemeye davet ediyoruz. Bizi sirat-i müstakime hidayet et. Yolu yürüt. Evet, hidayet et, hidayette aynı zamanda yürüt. Hidayet Allah'ın yoludur. Yolun sonuna kadar mutlaka bu duayı yapmamız gerekir. Sadece dilimizde değil, gönlümüzde, halimizde bunu yapmaya çalışmamız gerekir. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Bize düşen gönlümüzü Rabbimize açmaktır. Bunun için de önce La ilahe dememiz gerekir ki İllallah diye bilelim. Yani gönlümüzü, nefsimizi temizlememiz gerekir. Küfürden, şirkten, nifaktan. Temizlenmeden Allah'a teslimiyet olmaz. Allah'tan haşiyet olmaz. Bununla beraber hiç kimse tek başına bunu yapamaz. Allah nefis tezkesini peygamberlerine vermiştir. Kıyamete kadar da aynı şekilde peygamber huaristlerine vermiştir. Onlarla beraber nefsimizi temizleyip, tezkiye edip Allah'ın ayetleriyle nurlandırıp yolu yürümemiz gerekir. Allah'ın ayetlerini anlayıp Allah'ın ayetleri yolumuzu aydınlatması gerekir ki yolu yürüyebilelim. Aklımızı hafızamızı Yanlış bilgilerden, şeytanın verdiği gerekir <gülüyor> temizleyebilmek için de mutlaka Allah'ın vahyiyle olması gerekir bu. Öyle ki her anda Rabbimizin bizden ne istediğini, neyi emrettiğini, ne yapmamız gerektiğini bilelim. Bilmeden, anlamadan olmaz. Allah'ın ilk emri okudur. İnşallah okuyacağız. Anlayacağız. Gönlümüzü Rabbimizin aşkı, muhabbeti bürüsün. Kaplasın, ihata etsin. Onun aşkından, nurundan başka bir şey gönlümüzde kalmasın. İnşallah Ruhumuz, nefsimizi aydınlatır, tecelli eder, ruhun güzelliği nefsimize akseder, nefis, ruhun nuruyla nurlanınca, evet, mübarek olur, övgüye layık olur, Allah'ın övgüsüne layık olur. İnşallah hayatımız. aydınlık olur hayatı yaşarken her imtihan karşısında Rabbimizin bizden ne istediğini Allah'ın nuruyla anlarız vahiy ile anlarız Allah'ın emrettiği sevdiği gibi yapmaya çalışırız Bir de nasıl gönlümüz Allah'ın nuruyla nurlandıysa, aydınlandıysa inşallah burunduğumuz yeri de Allah'ın nuruyla nurlandırırız. Aşkıyla, muhabbetiyle aydınlatırız. Aşk, muhabbet, iman tecelli edince küfrü aydınlatır, şirki aydınlatır, kini, nefreti aydınlatır, kibri, riyayı, hasedi aydınlatır. Aydınlatır. Dolayısıyla neyi getirmiş olur? Birliği, beraberliği, kardeşliği getirmiş olur. Allah ayet de öyle buyuruyordu. Ey iman edenler kardeşler olun. İman etmişseniz kardeşsiniz. Kardeşler olun. Müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Kardeşlerin arasını bulmak için, Konuşmak yetmez. Anlatmak yetmez. Hadi barışın, hadi birbirimizi sevelim demek yetmez. Onu gönlümüzden vermemiz gerekir. Gönlümüzdeki Allah'ın nuru, tecellisi, güzelliği bulunduğumuz yeri aydınlatması gerekir. Sadece anlatmak yetmez. Dil ile anlatmak yetmez. Bir de gönül ile anlatmamız gerekir. Gönlümüzün onlar için duada olması gerekir. Bir de fiilimizle, efalimizle anlatmamız gerekir. Eğer Allah kardeş olmamızı istiyorsa, bu kardeş önce bizim bu kardeşliğimizi göstermemiz gerekir. Hem dilimiz, hem gönlümüz, hem fiilimizle kardeş olduğumuzu tattırmamız gerekir. Şehadet ettirmemiz gerekir ki kardeş olmuş olalım. Biz kardeş olalım. Bize kardeş olmak istemeyenler o, onların kendi tercihleridir. Kim olursa olsun, <gülüyor> eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, mümin kardeşimizdir demiyorsa, davete icabet etmeyen ümmeti Muhammed'dir. İnsan kardeşimizdir. Şeytanın tuzağına düşmüştür. Bize düşen, onu şeytanın tuzağından kurtarmaya çalışmaktır. İnsan kardeşimiz olarak, eğer müminse batığa düşmüşse, küfür batağına, şirk batağına, gülah batağına, yanlış batağına, kibir batağına düşmüşse ama La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa ne yapmamız gerekir? Ona sarılmamız gerekir. O kendini örtmüştür. Her ne onu örtmüşse örtsün, beze düşen aşkla, muhabbetle onu aydınlatmaktır. Kardeşliğimizi gösterip onu aydınlatmaktır. Eğer kardeş olmak istiyorsak, Allah'ın emrettiği gibi yapmak istiyorsak, yapmamız gereken şey kardeş olmaktır ve kardeşliğimizi göstermektir. Çünkü Allah kulünü seviyor ve istiyor. Kullarına yardım edeni sever kullarına yardım eden ona mukarrabun olur, yakın olur. Evet, nasıl ki bir ana, bir baba düşünün, biri onun çocuklarına yardım ederse onu sever mi? Sever. Sıkıntı verirse sever mi? Sevmez. Bir de ana-baba ile Ana babanın evladına olan sevgisiyle Allah'ın kuluna olan sevgisi neye benziyor? birinki hakikat, ötekin iki fanidir. Biri yaratılmışın sevgisidir, biri yaratanın sevgisidir. Onun için kullarına karşı çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü Allah bizi birbirimizle imtihana tabi tutuyor ve kullarının kazanmasını istiyor. Kulları için cenneti takdir etmiştir. Kulları için cenneti seviyor. Kulları kazansın için. Kuli kendisine abdolsun, Rabbini sevsin, kendini sevsin. Kullarını sevsin, varlığı sevsin. Rabbi için sevsin diye yaratmıştır. Onunla muhatap olsun, Rabbiyle muhatap olsun, Rabbini hamd etsin, Rabbini tesbih etsin, Rabbini tevhid etsin, Rabbini tekbir etsin diye yaratmıştır. Rabbim Allah'tır desin diye yaratmıştır. Rabbine seni seviyorum, ben de seni seviyorum deyip Rabbinin sevgisine karşılık versin diye yaratmıştır. Kendisi bunu yapmaya çalışırken aynı şekilde insan kardeşlerini de buna davet etmesi gerekir. Çünkü Allah o kulların da öyle olmasını seviyor. Sen Allah'ın kullarına yardım edince Allah'a yakınlığı kazanıyorsun. Çünkü Rabbini ciddiye almışsın. Onun için gönlündeki aşk, muhabbet insanları bürümesi gerekir, aydınlatması gerekir. İmanının hem seni hem sendeki güzelliği ortaya koyarken, açıka çağırırken, şahadet ettirirken aynı şekilde bir de diğer insanları da aydınlatması gerekir. Bulunduğun yeri, bulunduğun yerdeki insanları da ehli beytini, ev halkını evet, aydınlatması gerekir. Elbette ki kanallıkta kalmak isteyenleri hiç kimse aydınlatamaz. Hiç kimse onlara yardım edemez. Eğer kendini bürümüşse, karanlığa bürümüşse, köfre bürümüşse, şirke bürümüşse, şeytanın verdiği vesveseyle kendini kapatmışsa, bürümüşse, elbise gibi onu giymişse, kulaklarını tıkamışsa zaten ona bir şey anlatamazsın, işittiremezsin, aydınlatamazsın. Ama Aydınlanmak isteyen o kadar çok insan var ki, aydınlanmak istemeyen pek az kalır. Bu vazife, bu görev kime düşüyor? Elbette ki müminlere düşüyor. Müminler kerim olmak zorundadır. Kerim değilse o cimri biri olmuş olur mümin, cimri olmaz, buyurdu Resulullah Efendimiz. İkram eder. Gönlündeki muhabbeti ikram etmesi lazım. İlmi, hikmeti, marifeti ikram etmesi lazım. Gönlündeki aşkı, muhabbeti ikram etmesi lazım. Eğer biri aç kalırsa, Ölürse, açlıktan dünya hayatı biter. Ama eğer manevi olarak açlıktan ölürse, aşksızlıktan, muhabbetsizlikten, Allah'a tevekkülsüzlikten ölürse ebedi hayatını kaybeder. Eğer zikirsizlikten, tesbihsizlikten, hamsizlikten şükürsüzlükten, sabırsızlıktan eğer ölürse ebedi hayatını kaybeder. İkram etmemiz gerekir. Birbirimize ikram etmemiz gerekir. Onun için Allah müminleri anlatırken evet, vel asr suresinde evet, asra, zamana insanın ömrüne her bir insana Allah vahhetmiştir. Burası her bir insana, her bir insanın ömrüne yemin etmiştir. Vel asr innal insane lefi Asr'a ömrüne yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. İllezine amenu ve amil'salihati ve tawasav bil hakki ve tawasav bisabr. <gülüyor> İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı yaşayıp tavsiye edenler, davet edenler, sabrı yaşayıp tavsiye edenler müstesna. Yoksa, yoksa insan hüsrandadır. Yoksa insan kaybetmiştir. Onun için birbirimizi seveceğiz, hakka davet edeceğiz, sabra davet edeceğiz, Allah'a itaate davet edeceğiz inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin, birbirini hakka davet eden, sabra davet eden, rahmete davet eden Hidayete davet eden, birbirini cennete davet eden, birbirini Allah'a davet eden, alemlerin Rabbine davet eden, mukarrabun olmaya, Allah'a yakın olmaya davet eden kullarından eylesin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.